Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül Efendi dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve her zaman olduğu gibi yine programımıza bir öykümüzle başlıyoruz. Bugünkü öykümüzün adı 12 Daireli Fakir Adam. Bakalım insan ele geçiremediği şeylere karşı ne kadar hırslı ele geçirdiği nimetlere karşı da ne kadar şükürsüz olabiliyor bir görelim öğle namazını kıldığımız caminin avlusunda karşılaştığım bir zat beni kendi yaşına yakın görmüş olacak ki sorusunu şöyle sordu buralara eskiden gelmişe benziyorsun evet dedim 50 seneyi geçti Yozgat'tan geleli ben de dedi, Nefşehir'den geleli elli seneyi geçti. Dedikten sonra hemen ekledi. Ne yazık ki ben kafayı çalıştıramadım. Ömrüm boşa geçti. İnşallah sen kafayı çalıştırmış, ömrünü boşa geçirmemiş, köşeyi dönmüşsündür. Anlayamadım köşeyi dönme işini dedim. Elli sene önce gelince köşe mi dönülür? Elbette dedi. Ben buraların elli sene öncesini bilirim. O zaman tarlaydı şimdi şu apartmanların yükseldiği yerler. Kolayca satın alınırdı bunlar. Onun için diyorum sen erken geldiğine göre arazi almış. Belki şu apartmanlar gibi apartmanlarda dikmişsindir buralarda. Rabbime şükürler olsun dedim. Kirada değilim. Başımı sokacak dairem var. Bundan dolayı şükür duyguları içindeyim. Kirada olsaydım zorlanırdım diye düşünüyor. Hep şükrediyorum, Rabbimiz olmayanlara da ihsan eylesin diyorum. İnanmıyor gibi baktı yüzüme, sonra da kelimelere basa basa sordu. Yani senin sadece başını sokacak bir dairen mi var şimdi? Öyle dedim. Geldiğin senelerde buralardan üç beş tarla alıp da şimdi daireleri dizemedin mi? Hayır dedim. İstanbul'a 1950'de geldiğimde öyle bir düşüncem yoktu ki, imkanım da yoktu. Ben buraya okumak için geldim. Cami harabelerinde kalıyor, okumaya çalışıyordum. Başka meselem yoktu o günlerde. Yüzünü buruşturup dudaklarını büktü. Mazeretimi hiç de meşru bulmamıştı anlaşılan. Derinden bir nefes aldıktan sonra söylenmeye başladı. Demek sen de benim gibi kafayı dövüyorsun ha şimdi? Hayır dedim ben asla kafamı dövmüyorum. Tam aksine başımı sokacak bir daire ihsan ettiği için Rabbime şükrediyorum. Sen kafanı niye dövüyorsun? Yoksa başını sokacak bir dairen yok mu? Kirada mısın hala? Yok canım olur mu öyle şey dedi. Dairelerim var hem de en değerli yerlerde. Ne yazık ki bir türlü ilerleyemedik. On iki dairede çakılıp kaldık. Üzerine ilaveler yapamadık. Kafamı dövüşüm bundan dolayı. Vaktiyle ele geçen fırsatları değerlendiremeyip, on iki dairede kalışımdan dolayı. Şaşırarak sordum. Yani on iki dairenin sahibi olduğun halde mi, fırsatı değerlendiremedim diyorsun. Elini boşlukta salladıktan sonra, 12 daire ne ki dedi? Aslında ben 12 gökdelenin sahibi olmanıydım şimdi. Gerekçesini de şöyle açıkladı. Ben buraların tarla olduğunu, bedava denecek kadar ucuza satıldığını biliyorum. Ama bunu bilmenin bir faydası yok ki şimdi. Kafayı vaktiyle çalıştırmadıktan sonra kalırsın işte böyle 12 daireyle. Yumruklarsın kafanı durmadan. Bir ürperti geldi içime. Beyefendi dedim, kusura bakma. Senin düşüncenden korkmaya başladım. 12 daireye sahip olmuşsun. Hala mutlu ve huzurlu değilsin. Şükür duyguları taşımıyorsun. Hemen uzaklaşıyorum bu türlü düşüncenin yanından. Diyerek yürüdüm kendi istikametime doğru. O da sahip olamadığı gökdelenlerin hasreti içinde kafasını yumruklayarak yürüdü kendi istikametine doğru. Yol boyunca, Efendimizin sallallahu aleyhi vesellem'in iyi kazlarını düşündüğüm şöyle tarif ediyordu Adem oğlunun hırsını. Kendi ihtiyarladığı halde hırsı hep genç kalan Adem oğulları vardır. Bunların iki dere dolusu altını olsa yine doymaz da der ki keşke bir üçüncü dere dolusu altının daha olsaydı. Böyle insanların gözünü ancak toprak doldurur sadaka ya Resulallah doğru söyledim ya Rasulallah dedim ve yürümeme devam etti. şükür olmaz ise kanaat ve şükür duygusu insanda yok ise bir Antep'in tapusunu versen başka bir Antep yok mu diye sorar Efendimiz'in hadisi şerifinde buyurduğu gibi fakat enteresandır hepimiz mutlaka bir gün öleceğimizi bildiğimiz halde ve hepimiz ecel celladının bir gün bizi yakalayıp ruhumuzu kaps edeceğini bildiğimiz halde hiç ölmeyecekmiş gibi bir duygu ve düşünce içerisine nefis bizi girdirmek istiyor. İşte orada nefis ölümü düşünmek istemiyor. Orada nefis ölümden sonraki hayatın ve o hayata ait levazımatın bize lazım olacak hususların kazanılmasını düşündürtmek istemiyor. Bu noktadan bir mezar taşına adamın birisi şöyle yazdırmış. Ey insan ben de bir gün senin gibiydim. Unutma yarın sen de benim gibi olacaksın. İnsanın esasında bütün insanların başlangıç ve bitiş noktası aynı kıymetli dinleyiciler. Annemizden doğduğumuzda hepimiz elbisesiz, çıplak bir vaziyette, anadan doğma dediğimiz bir vaziyette doğduk ve şu dünyaya elveda derken de bir kefenle bu dünyadan göç edip gideceğiz. Bütün insanların evveli ve ahiri başlangıcı ve bitişi bu. İşte başlangıç ve bitiş aynı olduktan sonra arada 40-50 yıllık bir hayatın zevk, sefa, sefahet içerisinde Şehevi ve nefsi duyguları tatmin içerisinde geçirilmesi veya Allah'ın emir ve yasaklarına göre geçirilmesi işte fark burada olacak. Ve bizi ötede Allah korusun ya başlarımızın önüne düşeceği ya yüzlerimizin kızaracağı ya Rabbimize karşı Allah muhafaza eylesin cümlemizi. Ya leyteni kuntu turabe Keşke insan olacağımıza toprak olsaydık dedirtecek bir hayatla huzuruna gideceğiz veyahut da defterlerin sağ tarafından verildiği yüzlerimizin ak olacağı abdest uzuvlarımızdan dolayı parıl parıl parlayan o uzuvlardan dolayı Allah Resulü'nün tanıyıp sahip çıkacağı ve netice itibariyle Rabbimizin karşısında ve fi ibadi ve cenneti. Buyurun kullarım. Ben size söz vermiştim. Dünyada benim emir ve yasaklarıma göre yaşadığınız takdirde cennete söz vermiştim. Buyurun girin cennetime. Hitabına mazhar bir hayatla huzuruna gideceğiz. Alternatif 2. Hayat bir, başlangıç ve bittiş aynı. İşte burada iyiye veya kötüye gitmek kendi cüz'i irademize bağlanmış. Ancak insan hiç ölmeyecekmiş, baki kalacakmış, ebedi yaşayacakmış gibi dünyaya dört elle sarılma duygusu, mal servet edinme duygusu, malını mülkünü çoğaltma duygusu aslında insanda böyle bir duygu öyle bir fıtrat var ama Allah bu duyguyu bu düşünceyi bizi ahiretimizi kazanma adına vermiş biz bu istidadı kabiliyeti bu duyguyu bu hissi ahiretimizi kazanma adına kullanmamız lazım gelirken biz onu bu dünyada kullanarak Öte tarafa bir şey bırakmama ki Allah muhafaza eylesin diyorum. Çünkü en tehlikeli hırslardan birisi mal hırsı, servet hırsı. Ve ben bazen düşünüyorum, Antep senin olsa, ecel gelince her şey üzerinden düşüyor. Ölüm öyle bir vekaletname ki, ölüm öyle bir devir teslime ait vekalet ki, İnsan öldüğü an bütün malı, mülkü kendisinden sonrasına kalır. Kalanlara kalıyor. O zaman başkası için mal biriktirmeye değer mi Allah aşkına? Hani Hazreti Ali Efendimizin radıyallahu anh'ın o enfes beyanında bir ifadesi çok dikkatimizi çekmekte. Dünyada cimriler gibi yaşayıp ahirette zenginler gibi düzeltiyorum Dünyada fakirler gibi yaşayıp ahirette zenginler gibi hesap verecek cimriye şaşarım diyor Hazreti Ali Efendimiz. Evet Cenab-ı Hak bizleri tabi bunu derken kazanmayalım çalışmayalım manasında anlaşılmasın bu. Kazanalım çalışalım hepimizin bol bol malı mülkü olsun serveti olsun ama bu serveti bize verenin yolunda sarf etme şuuruyla kazanalım. Sarf etme şuuruyla malımız mülkümüz olsun. Bir taraftan gelir, bir taraftan gider. Burada yaptığımız her şey öte tarafa ebedi baki bir surette Rabbimiz tarafından teptil edilir. Evet. Alan belirlemesi diye bir bölüm var sohbetimizin ilk bölümünde. İçtimai işlerde herkesin Vazife alanının çok iyi tespit edilmesi gerekir. Bu hem sorumluluk hem hak ihlali hem de sınırların belli olmamasının açacağı muhtemel kargaş kargaşalara mani olur. Bununla beraber birisi bir başkasının alanına sadece mevcut bir problemi çözmek için girdiyse burada hakperest olmak gerekir. Bunu derken Kastım şu: Böyle bir hadise vuku bulduğunda hemen alanını tecavüz etti, yetkisini açtı, vesaire türünden feveran etme yerine daha sakin ve soğuk kalın hadiseleri değerlendirmeli. Sonuçta önemli olan o problemin çözümü ve ilgili şahıs da o noktada yetersiz ise varsın o alanını ihlal etsin ne olur? Kaldı ki buna alan ihlali demek bile doğru değildir. Bu türlü durumlarda ilgili kişi veya kişiler insaflı olmalı. Bazı şeylerden feragat etmesini bilmeli. Aynen Ebu Ubeyde Hazretlerinin Amr bin Asa komutanlığı devrettiği gibi veya Halid'in Ebu Ubeyde'yi kabullendiği gibi malum Hazreti Ebu Ubeyde Hazreti Halid'in ordusunda sıradan bir askerdir. Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Halid gibi daha üstü bir komutanı halk zaferleri onun şahsında, şahsına bağladığından dolayı azlediyor ve yerine o orduda er olarak görev yapan Ebu Ubeyde'yi getiriyor. Kendisine bu durumu kabullenip kabullenemediğini soranlara da ''Siz hiç merak etmeyin. Ömer hayattı iken Halid hiçbir zaman isyan etmez.'' diye cevap veriyor. Hayatının geride kalan yıllarında da Halid'in bunu problem yaptığını bilmiyorum ben. Şimdi biz bu ve benzeri hadiseleri sahabenin fedakarlığı, hakperestliği, diğer gamlığı, isarı deyip kabulleniyor. Onların imanı kabul ufkunun derinlikleri olarak algılıyor, yer yer yaşlı gözlerle halk kitlelerini anlatıyoruz. Ama bundan daha önemlisi, beğenilen bu hasletlerin kendi hayatımızda yer alması değil midir? Evet, cemmi gaffirin gafirin yapılan işlerde elbette amellerin taksimi, Mesainin tanzimi muavenetin tesiline ihtiyaç vardır. Sorumluluk alanlarının belirlenmesi bu açıdan çok önemlidir. Önemlidir ama onunla onun da birlikte belirlenmesi ve ihlaller söz konusu olduğunda meseleye fevri ve acil değil temkinli yaklaşması gerekir. Yaklaşılması gerekir. Evet. Bir husus daha var. Kalplerin te'lifi ve umursamazlık. Bu çok önemli bir meselele. Kalplerin te'lifi Cenabı Hakk'ın elindedir kıymetli dinleyiciler. Daha önceki sohbetlerimizde de arz ettiğimiz gibi kalplerin te'lifi Cenabı Hakk'ın elindedir. Ama insanların da kendi aralarında Birlik ve beraberliği temin etmek için, iradelerini kullanmaları gerekmiyor mu? Üstad hazretlerinin ifadesiyle, esbab onun izzet ve azametine perde olmuş. Bizler şart-ı adi planında, O sebepleri yerine getirmekle mükellefiz. Bunları hayata geçirebilirsek, Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde, İttihadı, ittifakı aramızda tesis ederiz. Bizim ittifak ve ittihadımızı gerektiren o kadar çok sebep var ki, Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Dinimiz bir, bir, Bir, bir, bir, Bine kadar bir. Bütün bu birler, Bizim bir ve beraber olmamızı gerektiriyor. Önemli olan insan, Önemli olan insan vicdanının bunu duymasıdır. Zira bu birlerin vicdan tarafından duyulması ve hissedilmesi ölçüsünde birlik ve beraberlik yakalanır. Öte yandan bizim örfümüz bir, adetimiz bir, geleneğimiz bir, vatanımız bir, kaderimiz bir, bir bir, bir yüze kadar bir. Bizler acı tatlı aynı kaderi paylaşmışız yıllarca, asırlarca. Hala paylaşıyoruz. Milli beraberliğimizi temin etmesi gereken faktörler değil mi bütün bunlar? Hepsinin ötesinde dine, vatana, millete, devlete, kültüre hizmet seferberliğinde felsefe bir, mantık bir, yorum bir mülahazalar bir, duygular bir mahkumiyet bir mağduriyet bir bir bir. Evet bizler yeni bir basu Badel Mef döneminin çocuklarıyız. Aramızda tesis edeceğimiz birlik ve beraberliğe bu noktadan bakmalıyız. Bu arada kavlen Rab'be yönelmeyi ihmal etmemeli ve ellerimizi rabbimize kaldırarak ya Rabbi bizler ittihat istiyoruz diye dua dua yalvarmalıyız. Zira inanıyoruz ki ittifakımız adına küreyi arz dolusu altın sarf etsek onun izni olmaksızın kalplerimizi telif edemeyiz. İnancımız o ki kınından çıkmış kılıçları kınına sokturacak olan odur. Bize düşen fiili ve kavli olarak Alelade sebeplere tevessül etmektir. Aksi takdirde o neticeyi yaratmaz Allah. Evet zorlanacağız belki ama insan olmanın hakkını vereceğiz. İrademizi bu istikamette kullanacağız. Herhalde hiç kimse iradesiz bir arada duran bir demet ot veya bir düzine ağaç gibi olmak istemez. İradesinin hakkını veren bir insan olmayı tercih eder. Sürü içinde hayatını sürdüren hayvan olmak da istemez. İstememeli bence. Çünkü varlık aleminde irade ve iradeyi kullanma hakkı sadece insana verilmiş. O halde bunun hakkını vermek gerekmez mi? Bugün bizler Cenab-ı Hakk'ın çok büyük lütuflarına masarız. Dünya genelinde Allah'ın izniyle gerçekleştirilen faaliyetlere bakın. Başkaları bu işlerin arkasındaki sahibi hakikiyi göremediklerinden nasıl olur da böyle büyük bir proje hayata geçirilebilir diye şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Halbuki menfi manada bu kadar olup biten şeylere rağmen mevcut tablo onun kudret elini göstermiyor mu? Bu işleri yaptıran Allah'tır. Bu hizmetleri yaptıran Allah'tır. Kalpleri telif eden Allah'tır. Kalpleri çeviren Allah'tır. Kalplere hidayet veren Allah'tır. İnsanlara dini, mübini, İslam ve Kur'an yolunda fedakarlık yapma, himmet etme, burs verme, kurban verme gibi Keselerinden, vakitlerinden, nakitlerinden fedakarlık yapıp verme duygusunu veren Allah'tır. Bunun için bu olan işlere şahıslar sahip çıkmamalı. Ben yaptım, ben ettim, ben verdirdim, ben tutturdum, ben ettirdim, ben yaptırttım, ben şunu ettim deyip sahip çıkma, Cenab-ı Hakk'a karşı ciddi saygısızlık ve belki de bir gizli şirk ihtiva eder. Onun için bu işleri yaptıran Allah'tır. O isterse azizleri zelil, zelilleri aziz yapar. Öyleyse unutulmaması gereken bir şey vardır. İnsan odun bile olsa, ...kullanıldığı yer itibariyle kıymet kazanır. Bütün sermayemizi... ...bir kırık testi misali... ...o havuzu kebire, o büyük havza... ...atma ve testimizde ne kadar su varsa... ...oraya dökme mecburiyetindeyiz. İnsanlığın iftihar tablosu... ...kardeşlerim demişti. O kardeşliğinin hatırına... ...ya Rabbi... ...ittifak ve ittihadımız adına... Elimizden gelen budur. Gücümüz takatimiz bu kadar kalplerimizi teklif et diye dua dua yalvarmalıyız. Sizler dualarınızda Allah'ın kalplerimize ittihat verdiği bir vefa eseri olarak bütün arkadaşlarınızı teker teker isim be isim zikrediyor musunuz? Fahr için değil ama misal teşkil etme adına söyleyeyim. Ben zikrediyorum diyor büyüğümüz Dua ederken Hayal dünyamda Her yeri dolaşıyor Herkesin adlarını teker teker Yad ediyor ve bunu Yapmamayı kardeşlerime Arkadaşlarıma En büyük vefasızlık sayıyorum Diyor büyüğümüz Evet Çocuğu olmayan çocuğum olsun diye Hastalığı olan Hastalıktan kurtulayım diye Cenab-ı Hakk'a hangi heyecan ve ızdırapla yalvarıyorsa, aynı heyecan ve aynı ıstırapla Allah'ım kardeşlerimizin kalplerini telif buyur diye yüreğimizi çatlatırcasına yalvarabilmeliyiz. Kaldı ki bu noktada yapılabilecek şeylerin en basitidir dua. Bu fikre iştirak ediliyorsa ve hala dua etme konusunda gevşek davranılıyorsa ilim varmıyor söylemeye ama bu tavır haşa Cenab-ı Hakk'ı umursamazlık anlamına gelir. Onu, onun meşiyet ve kudretini umursamama ona karşı saygısızlık demektir. Fazla söze hacet yok. Allah'ın bir insana vereceği en büyük nimetlerden birisi istemeyi vermesidir. Evet Burayı tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Allah'ın bir insana vereceği en büyük nimetlerden birisi istemeyi vermesidir. Yani dua etme duygu ve düşüncesini vermesidir. O bir insana istemeyi vermiyorsa o zaman vermeyecek demektir. Veya Üstad Hazretlerimizin ifadesiyle eğer diyor vermek istemeseydi istemeyi vermez de diyor. Eğer vermek istemeseydi istemeyi vermezdi diyor. Bu noktadan dualarımızda daima dini mübin İslam'a ve Kur'an'a inanan hizmet eden insanların kalplerinin teelif edilmesi, birbirine sevdirilmesi, saydırılması, yakınlaştırılması adına dualarımızda zikretmek lazım ehli imanın, ehli Kur'an'ın şu hizmet imaniye ve kurani içerisinde bulunan kardeşlerimizin iftirak, ayrılık aralarındaki kin adavet tohumlarını yeşertmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi diye dua etmek lazım bunu hal ve hareketlerimize de yansıtmak lazım ve bunun da ötesinde eğer ki Rabbimiz bir Peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, yaşadığımız vatan bir, gideceğimiz cennet inşallah bir, bu dünyada yaşayan insanlar olarak dünyamız bir, insan olarak yaratılmış insanlar olarak, insan olarak yaratılışımız bir, bütün bu birbirler varken Allah aşkına değer mi? birinin hocası falanmış da birinin şeyhi falanmış da birinin lideri falan kesmiş de bütün bu kadar iddihat ve birleşme yakınlaşma birbirimizi sevme vesilesi varken onlarca yüzlerce birbirimizi sevme birbirimize yakınlaşma birbirimize muhabbet etme vesilesi sebepleri varken belki de Sebep teşkil etmeyecek bir sebepten dolayı müminlerin birbirine karşı olması, birbirine adavet beslemesi, birbirine düşmanlık etmesi, birbirine karşı muhareze edip sanki düşmancasına veya düşmanca bir tavır sergilercesine veya sanki ayrı ayrı yollarda gidiyormuşçasına bir tavır sergilemek akıl karı mı kıymetli dinleyiciler? Tabi bunu dille söylemek belki kolay ama bunu hayata yansıtmak esas baba yiğitlik. Cenab-ı Hak hem dille söyleyen hem de hayatına bu işi yansıtan adeta bir nakışın dantelasını ilmek ilmek nakış nakış örüldüğü gibi hayatına bu duygu ve düşünceyi Nakşeden kullarından eylesin Rabbimiz diyoruz ve sohbetimizin birinci bölümünü burada kesiyoruz. İnşallah kısa bir aradan sonra ikinci bölümde yine sizlerle buluşmak ümidiyle diyorum. Riyad eder bülbül güne, bül dağlar taşlar gelip dile, yumak yumak çile çile, haydi götür dost haber. sohbetimizin ikinci bölümünde ekip ruhu diye bir mevzu var. Takım halindeki çalışmalarda insanın bazen normal ve meşru haklarını kullanılması gerekebilir. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir başkasına yaptırtmak hoşunuza gitsin sözleriyle verdiği ölçü içinde hatırlarsınız İhlas Risalesi'nde okumuştuk mesela siz kendinizin daha başarılı olacağını zannettiğiniz durumlarda dahi başkalarını o iş için tercih edebilmelisiniz bu hem ekip ruhunun vazgeçilmez esaslarından biri hem de İhlas ve samimiyeti koruyacak önemli bir iksirdir. Bırakın son adımı hep başkaları atsın. Ancak şu da var ki insan fıtratında işi kendisinin bitirme isteği hakimdir. Onun için bu mesele o kadar basit ve kolaylıkla hayata geçirilebilecek bir düstur değildir. Meselenin tekniğini çok anlamam ama futbolda koskocaman bir ekip oyun oynar. En son bir oyuncu ayağının ucuyla dokunur ve golü atar. Herkes o golü atan oyuncuyu nazara verir. Kahraman yapar. Omuzlara o alınır. Manşetlere o çıkartılır. Oysa ki orada bir ekip çalışması vardır. Diğer oyuncular pozisyonu hazırlamasaydı o kişi golü atabilir miydi? Bence meseleye böyle bakmak lazım. Geleceğin iftirak ve ihtilafının çözülmesinde bu ruh, bu düstur büyük rol oynayacaktır. Aksine herkes cennete girmeli ama anahtarı bende olmalı veya Golü mutlaka ben atmalıyım misalleri ile açıklanabilecek ruh bizim adımıza çok tehlikelidir. Bırakın anahtar başkasında olsun. Bırakın golü bir başkası atsın. Ruhu öldüren bu tip tehlikeli hastalıklardan geri durmalıyız. Herkesin bir izzet duygusu, bir onur duygusu var diyorsanız, bu duyguları gelin alemi İslam'ın içinde bulunduğu şu mezelletten kurtarmak için kullanalım. Zira müşterek haysiyetimiz, müşterek şerefimiz ayaklar altında. Bu zillete ancak bu kadar katlanılır demek gerekmez mi? Müsbet hareket yolunu seçerek sevgi ve hoşgörü ile herkese kucağımızı açmak, kutsi mesajları başkalarına ulaştırmak, yaşatma uğrunda yaşamadan vazgeçmek, şartların gerektirdiği ölçülerde hareket etmek ve son adımı başkalarına bırakmak. Evet, üzerime aldığım vazifeyi illaki ben bitireceğim mülahazası şeytani bir mülahazadır. Birçok fukaha imamın arkasında birinci safta durmayı en çok sevap alma vesilesi olarak anlamış ve anlatmışlardır. Ben bu meseleyi biraz farklı anlıyorum. Orada esas maksat camiye önce girmedir. Namaz vaktinden önce camiye gelen kişi onun sevabını alır. Arkadan gelen isterse birinci safta yer almış, hatta... İmamın arkasında namaza durmuş önemli değil ki. Onlar birinci safta yer almış olsalar bile Allah seni birinci saf sevabından mahrum etmez ki. Çünkü sen önce geldin camiye. Evet sevap hırsı da kaybettirebilir. Şahsen ben pek çok insanı bu duruma müsait görüyorum. Genel bir hüküm vermek elbette haksızlık olur ama çoklarını bu çerçevede gördüğümü söylemek zorundayım. Tekrar ediyorum. İhlas ve samimiyetle rızayı ilahiyi talep edelim. Bütün mülahazalarımızı ilahi kelimetullah'a bağlayalım. Hırsla çatlayasıya, ölesiye çalışalım. Fakat İstanbul'un Fatih'i sadece ben olayım ipi ben göğüsleyeyim demeyelim çünkü bunlar şeytani mülahazalardır ekip ruhu adına söylediğim bu sözler subjektif şeyler olabilir siz bunları Kur'an'ın ve sünnetin altın mikyasları ile test edin uygun ise muvafık hareket edin değilse Objektif kriter arayışı içine girin ve ona göre davranın. Evet. Bir bölüm daha var kıymetli dinleyiciler. Hüsnü zan. Başkaları hakkında hüsnü zan etmek, ahlakı hasenenin, güzel ahlakın önemli fakültelerinden biridir. Bunun tersi de su izandır kıymetli dinleyiciler. Su izan kalbi bir marazdır, kalbi bir hastalıktır. Karşının yaptığı her işte bir su izan besleme. Onun yaptığı hareketin altında bir bağışlayın, her hareketin altında bir buzağı arama. Ve insanların ve hasreten de Müslümanların yapmış olduğu hal ve hareketlerin kötüye yorumlanması insanda bir suizan hastalığının emaresidir, işaretidir. Hani şimdi diyorlar ya falan hoca niçin papayla görüştü? Falanlar niçin Hristiyanlara anlatıyorlar? Filanlar niçin Yahudilere anlatıyorlar? Falan kesler niçin yurt dışında okul açıyorlar? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Daha Hendek Savaşı'ndan önce İslam'ın yayılmaya Başladığı dönemlerde O dönemde bütün Çevresinde Uzak yakın ülkelerin Krallarına, başkanlarına Şahlarına davetiye Gönderdi Onları bir mektupla İslam'a davet etti Sahabe Efendilerimiz o insanlara Davet mektubunu iletti Bunlardan bazıları O mektuba hürmet ettiler Efendimiz'e hediyelerle Selam gönderdiler Bazıları Allah Resulü'nün gönderdiği Mektubu parçaladı, yırttı, paraladı Allah da onların Mülklerini, saltanatlarını parçaladı Bazıları Allah Resulü'nün göndermiş olduğu O ilçileri katlettiler Allah Resulü de onlara beddua etti. Şimdi bu noktadan İslam Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam alemlere rahmet olarak gönderildi. Sadece insanlara değil cinlere de gönderildi. İslam sadece Müslümanların dini olmamalı. İslam bütün dünyadaki insanlara, kalplerine Kafalarına duyurulma adına bütün dünyanın bildiği asliyeti itibariyle tanıdığı bir din olmalı. Bu nasıl olur? Kendi evimizin, kendi camimizin, kendi mescidimizin içerisinde oturarak biz İslam'ı nasıl duyurabiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içinde dışında oturmadı ki. Mescid-i Nebevi'de oturup insanlar gelsinler, önümde diz çöksünler, ben de onlara İslam'ı anlatayım demedi ki. Efendimizin bakın vefatına yakın bir zamanda Hazreti Üsame bin Zeyd radıyallahu komutasında bir orduyu sefere çıkardı. Allah Resulü vefat edeceğini biliyordu bakın. Buna rağmen Üsame bin Zeyd radiyallahu an komutasında bir orduyu sefere çıkardı. Onun için biz başkalarına İslam'ı Kur'an'ı anlatılması gerektiği ölçüde anlatmazsak, Hristiyan nasıl Kur'an'ı, Yahudi nasıl İslam'ı, ateist, putperest, inançsız Allah'tan, Kur'an'dan habersiz bir insan... Buna siz Filipinleri dahil edin. Kutupları dahil edin. Eskimo'larda yaşayan insanları dahil edin. Güney Afrika'da yaşayan insanları dahil edin. Rusya'da yaşayan insanları dahil edin. Nasıl İslam'ı, nasıl Kur'an'ı, nasıl Hz. Muhammed Mustafa'yı tanıyacaklar ki? Yani şu anda dünya medyasının anlatımıyla mı bunlar İslam'ı sevecekler? Falan örgütün, filan örgütün katlettiği insanlara ve o katledilişinin İslami bir elbise giydirilerek ki insan öldürmenin İslamisi olmaz. Üstad Hazretleri eserlerde bir gemide diyor 99 cani bir masum olsa o masumun hürmetine o gemi batırılmaz diyor. Adeti ilahi adaleti ilahi o geminin batırılmasına müsaade etmez diyor. Onun için değil bir Müslümanı bir insanı öldürmenin İslam'da biz yerini bulamıyoruz bakın. Ve buna fertler karar veremez. Ancak bu devletler çapında onun da belli bir kaidesi belli bir kuralı belli bir kıstası vardır. Ancak buna ...İslam'ı, Kur'an'ı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bilen... ...buna göre hareket tarzı ve amel eden devletlerin vereceği karar. İşte bu noktadan bir insanın öldürülmesini siz... ...İslami bir kisfeye, İslami bir elbiseye koyamazsınız. Ama birileri bir yerden bir şeyler tezgahlıyor... ...sonrasında insanlar katlediliyor... Sonrasında birisi de arıyor, ben bunu falan İslami örgüt olarak üstlendim diyor ve medyada bunu bütün dünya ilan ediyor. Yine yıllar önce bakın, zaman gazetesinde muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin üzerine ısrarla durarak, altını çizerek Müslüman terörist olamaz Terörist de Müslüman değildir. Çünkü Müslüman olsaydı terörist olmazdı. Diye üzerinde vurguladığı ve bunu adeta bir slogan haline getirdiği o ifadeyi biz bir daha tekrarlıyoruz. Müslüman terörist olamaz. Terörist de Müslüman olamaz diyor. Ha sonradan tövbe eder. Yaptıklarına pişman olur. Rabbin karşısında gözyaşı döküyor ayrı bir mesele. Onu biz bilemeyiz. Ama siz veya biz veya birileri katiyen insanların katledilmesini İslami bir çerçeveye oturtamaz, oturtmamalı, oturtamamalı. Ama dünyada haysiyetli bir İslam dünyası olmadığından bu yapılanlara karşı tekzip adına hayır biz bunu Müslümanlar olarak kabul etmiyoruz değil bir insan. Bir karıncayı ezmek bile bizim ruhumuzu incitir diye tekzipte gerektiği ölçüde de bulunamıyor. Bu konudaki duyarlılığımızı sergileyemiyoruz kıymetli dinleyiciler. O zaman nasıl olacak dünyanın bir ucunda uçakla 17-18 saat gidilen bir yerde insanlar İslam'ı nasıl tanıyacak Allah aşkına? Evet, işte bu noktadan yapılan işlerde izan etmemek lazım yapılan işleri daima iyiye yorumlamak lazım hatta 1979'lu 80'li yıllarda yine muhterem bir hoca efendiden dinlediğim enteresan Hüsnüzan ile ilgili bir mesele var onları size arz edeyim siz diyor bir yerde cemaatle namaz kılmak için saf düzeni aldınız içinizden birisi çıktı orada da bağışlayın tuvaletin kapısı görünüyor diyor tuvalete girdi sonra geri tuvaletten çıktı abdest alma yerine uğramadan geldi namaza cemaatin arasına namaza durdu siz şöyle düşünmeyeceksiniz vay be bu adam abdestsiz namaza durdu düşünmeyeceksiniz ya nasıl düşüneceksiniz? Şöyle düşüneceksiniz diyordu o. Bu insanın mahrem bir yerinde bir çıban vardı. Girdi baktı o patlamamış. Geldi namaza durdu düşüneceksiniz. Böyle hüsnü zannedeceksiniz. Hatta o dönemde diyor. Kordon boyunda al sancakta. Baktınız ki bir arkadaşınız bir bayanla kol kola geziyor. Siz kendi kendinize şöyle diyeceksiniz. Benim gözlerim yanlış görüyor. Bu benim kardeşim arkadaşım olamaz. O öyle bir iş yapamaz diyecek. Onun hakkında hüsnü zannedecek. Yoksa vay be. Ulan şuna bak be. Bu kadar sohbetlere geldiği halde. Bu kadar dinlediği halde. Bu kadar okuduğu halde. Hala kordon boyunda bir kızla el ele kol kola geziyor vay be deyip. Suizanına girmeyeceksiniz diyor. Ölçü bu kıymetli dinleyiciler. Başkaları hakkında hüsnü zan etmek ahlakı hasenenin önemli fakültelerinden biridir. Şöyle düşünmeliyiz etrafımızdaki insanlar hakkında. Allah'a karşı kimseyi teskiye etmiyorum ama tavırlarına bakınca Yahşi bir kula benzer güzel bir kula benzer. Allah'ın rahmetinden ümit ederim ki Cenab-ı Hak onu cennetiyle sevindirir. Evet bizler ne cennet hazini ne de cehennem zebanisiyiz. Onun için ne insanları cennete sevk ediyor gibi davranalım ne de cehenneme sürükler gibi. Öte taraftan hüsnü zan ettiğimiz insanların kayma ihtimaline binaen onlar için duada bulunmayı da ihmal etmemeliyiz. 1001 tecrübemle sabit ki hüsnü da ölçü ayarlanamadığı için olsa gerek hüsnü zan edilen kişilerin eliyle tokat yeme mukadderdir. Kendi adama söyleyeyim. Nice hüsnü zan beslediğim bir mecliste şu ya da bu sebeple hüsnü zanımı ifade ettiğim arkadaşım var ki aradan 24 saat geçmeden onun eliyle tokat yediğim vaki ve varittir diyor. Onun için Hüsnü dengenin korunması hüsnü zanının kendisi kadar önemlidir. Öyleyse dua etmeli. Ya Rabbi sen varken hüküm vermek bana düşmez. Hakkında hüsnü zan ediyorum ben. Beni yalancı çıkarma bu mevzuda diye dua etmeli. Evet nazik bir mesele bu. Dikkatli olmak gerekir. Bakın hadiste bir kişinin akıbeti şöyle anlatılır. Birisi sabahtan akşama kadar salih amel işler. İşler ve öyle bir noktaya gelir ki cennetle arasında bir adımlık mesafe kalmıştır. Ama akşam üzeri bir halt işler ve cehennemi boylar. Veya bir başka peygamber beyanında belirtildiği gibi insan sa'id doğar, sa'id yaşar. Fakat şaki olarak yuvarlanır gider. Tersi de vaki, bir başkası da şaki doğmuş, şaki yaşamıştır ama said olarak gider. Bilemeyiz biz. Dolayısıyla nihai hüküm veremeyiz, vermemeliyiz. Çünkü netice itibariyle hükmü veren Allah'tır. Bu noktadan hiç kimse kendi yaptığının, kendi kurtuluşu adına bir garantisi saymamalı veya hiç kimse Allah'tan ümit kesmemeli rahmetinden. işte hani Yunus diyor ya, bu yol uzundur, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Kıldan ince, kılıçtan keskin denilen hadise bu olsa gerek. işte bu noktadan hani Hazreti Ömer Efendimiz'e, İthafen bir şey söylenir onun dilinden. Eğer bütün dünyadaki insanlar cennete girecek deseler ama bir insan cehenneme gidecek deseler oturur ağlarım düşünürüm tedirgin olurum endişelenirim acaba o ben miyim diye. Ömer gibi bir insan bakın Ömer'ül Faruk Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi bir insan Dünyada bütün insanlar cennete gidecek. Sadece bir insan cehenneme gidecek deseler o ben miyim? Korku. Şimdi bazı insanlara bakıyoruz. Sanki cennette parsellemiş gibi, garanti etmiş gibi. Kendisinde öyle bir güven, öyle bir gurur, öyle bir hava. Sanki cenneti kendisi kurtarmış da, cennetin fatihi kendisiymiş de. Cennetliği garanti etmiş gibi bir hava ve eda içerisinde. İşte Hazreti Ömer Efendimiz devam ediyor. Bu da ümit adına bir ölçü. Dünyadaki bütün insanlar cehenneme gidecek. Ama bir insan cennete gidecek. Yine ümit adına derim ki acaba o ben miyim? Korku ve ümit kıymetli dinleyiciler. İşte bunun için kimse kendini kurtulmuş bilmemeli kimse de kendini gırtlağına kadar batmış ve kurtula, kurtulma imkanı yokmuş kurtulma şansı yokmuş o günahlardan çıkma şansı kalmamış gibi davranmamalı hav havfereca yörüngeli yaşamalı İnsan kendisini kurtulmuş başkalarının da boğazına kadar batmış görmemeli kalp ibresini daima o denge içerisinde tutmaya çalışmalı ve kalbimizden acaba biz neye ibadet ediyoruz? Neye tapıyoruz? Neye inanıyoruz? Bunun ibresini daima kontrol etmeli. Bu çok önemli bir hadise kıymetli dinleyiciler. Cenab-ı Hak bu dengeyi daima olması gerektiği şekilde ayarlayan ve havfe reca duygusuyla ümit ve korku arasında yaşayan ve sıratı müstakim dediğimiz o müstakim olan yoldan ayrılmayan kullarından eylesin diyoruz ve programımızı bir şiirle yine bir zatın yazmış olduğu bir şiirle kapatmak istiyorum tabi burada genç adam diyor şiirin başında her zaman ifade ettiğim gibi Gençlik yaşla ölçülmez Bazı insanlar vardır Yaşı 20-25'tir ama Hayatları itibariyle bitiktirler Yaşlı adamlardan daha yaşlıdırlar Ama bazı Yaşı 60-70 de olsa Eba Eyyubil Ensari Hazretleri gibi gençtirler Diridirler Hizmet aşkı şevkiyle yanıp tutuşmaktadırlar o diyardan bu diyara, o köyden bu köye, o ilçeden bu ilçeye, o şehirden bu şehire, o sohbet grubundan falanca yere hizmet etme duygu ve düşüncesiyle o 20-25'indeki gençlerden daha gençtirler. Onun için genç adam derken bu şiirin muhatabı kendisini Allah yolunda hizmetle şereflendiren, şereflenen bütün insanlara hitap ediyor diye düşünüyorum ve şiirimize geçiyorum. Genç adam, düşün bir yığın dert dikâh asırlık, sarmış cemiyeti onulmaz pek çok hastalık, milletin her yanı ayrı bir illetle malûl, Beyinler sarsık, kalpler baygın, devası meçhul. Meydanlar inliyor gayesiz kalabalıklar. Ve insanlar tıpkı akvaryumdaki balıklar. Şaşkınlıkla gidip kah sağ toz, kah sola toz. Böyle bir topluluk içinde idra kapaydoz. Bunca fezaiyle cemiyet yaşar mı heyhat? Göz görmez, kulak sağır, kapkaranlık hissiyat. Şehirler çirkef oldu, sokaklar zift kanalı. Gençler serazat, her şey hürriyet payandalı. Haya yırtılıp gitmiş, iffet ayak altında... Yalan som altın aldatma sultanlık tahtında. Kurt gövdenin içinde yapraklar bir bir solmuş. Milli ruh derbeder ve millet daidar olmuş. Genç adam bu badirenin bahadırı sensin. Yıllardır hayallerde düşlerde beklenensin. Doğrul kendine gel bak tan yeri ağrıyor ve ışıklar karanlık ordusunu boğuyor. Hiç durma koş tulumban elinde dört bir yana göğüsle alevleri bu bir vazife sana yırtılsın bütün zulmetler belli olsun ak yol gel. İslam emanetinin dönmez davacısı ol. Sensin asırlardan beri beklenen kahraman. Gel ki artık dizlerimizde kalmadı derman.